kutlu doğumla ilgili 40 hadis. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayetle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçüklerimize merhamet etmeyen ve büyüklerimizin hakkını tanımayan bizden değildir. Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anh'dan rivayetle Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Merhametli olanlara Rahman rahmet eder. Yerde olanlara merhamet edin ki gökte bulunanlar da sizlere merhamet etsin. allah Teala'ya Rab olarak, İslam'a din olarak ve Muhammed'e aleyhissalatü vesselam peygamber olarak razı olan imanın tadını tadar. Kulun kalbi istikamet üzere olmadan imanı istikamet üzere olamaz. Dili istikamet üzere olmadan da kalbi istikamet üzere olamaz. Şerlerinden komşusu emin olmayan kişi cennete giremez. Adem oğlunun her sözü aleyhinedir, lehine değil. Ancak mağrufu yani hak ve doğru olanı emretmek, münkeri yani yasak ve çirkin olanları nehiyetmek ve Allah azze ve celleyi zikir hariç. Bir grup bir mecliste otururlarsa sonra da Allah Teala'yı zikretmeden ve peygamberine salavat-ı okumadan ayrılırlarsa o meclis onlara kıyamet gününde ancak bir pişmanlık olur. Ümmetimin içinden bana en şiddetli sevgisi olanlar benden sonra gelip onlardan biri ehli ve malına karşılık beni görmek arzusunda olan insanlardır. Süfyan bin Abdullah el-Sakafi radıyallahu an anlatıyor. Ya Resulallah bana İslam'dan bir söz söyle ki ondan senden sonra kimseye sormayayım dedim. Şöyle buyurdu. Allah Teala'ya iman ettim de ve istikamet üzere dost doğru ol. Kim ihlaslı olarak la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse cennete girer. Onun ihlası nedir diye soruldu. Kişiyi Allah Teala'nın haramlarından korumasıdır buyurdu. Sizden biriniz hevası benim getirdiğime tabi olmadıkça iman etmiş olamaz. Ümmetimin fesada uğradığı bir anda benim bir sünnetime yapışan için şehit sevabı vardır. Benimle ümmetimin durumu bir adamın ateş yakıp da hayvanların ve böceklerin o ateşe hücum etmeleri gibidir. Ben ise sizin kemerlerinizden sıkıca tutuyorum. Sizler ise o ateşe yüzüstü girmeye zorluyorsunuz. Kimin üç erkek evladı olur da onlardan birine Muhammed ismini koymaz ise cahillik etmiştir. Kim bana bir defa salavat-ı şerife okursa, Allah Teala ona on salat eder. Kim sabaha ulaşınca on defa, akşama ulaşınca on defa bana salavat-ı şerife okursa, kıyamet gününde benim şefaatim ona ulaşır. Kim bana on defa salavat okursa, Allah Ta'ala da ona yüz salat eder. Kim bana yüz salavat okursa Allah Teala onun iki gözünün arasına nifaktan ve ateşten beraat yazar ve onu kıyamet gününde şehitler ile beraber bulundurur. Ben insanlar diriltildiğinde onların ilk çıkanıyım. Onlar huzura varınca onların hatibiyim ve onlar ümitsizleşince onların müjdecisiyim. Livaul Hamd o gün benim elimdedir. Ben Rabbime karşı Adem oğlunun en üstünüyüm. Bunda övünç yok. Ben peygamberlerin önderiyim, övünç yok. Ben peygamberlerin sonuncusuyum, övünç yok. Ben şefaat edeceklerin ilkiyim. Şefaat verilenlerin de ilkiyim, övünç yok. Adem Aleyhisselam ruh ile ceset arasındayken Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Sahabe-i kiram ya Resulallah, peygamberlik sana ne zaman vacip oldu, verildi diye sordular. Buyurdular ki, Adem aleyhisselam ruh ile ceset arasındayken. Muhakkak ki ben peygamberliğimden evvel Mekke'de bana selam veren taşları biliyorum ve onları şimdi de tanıyorum. Allah Teala İsa Aleyhisselam'a, ey İsa, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman et ve ümmetinden ona yetişecek olanlara da emret, ona iman etsinler diye vahyetmiştir. Allah Teala İsa Aleyhisselam'a, Muhammed olmasaydı Adem'i yaratmazdım, Muhammed olmasaydı cenneti ve cehennemi de yaratmazdım diye vahyetmiştir. Cennet, ben oraya girene kadar tüm peygamberlere, benim ümmetim oraya girene kadar da tüm ümmetlere haram kılınmıştır. Ben sizlerin mahiyeti gibi değilim. Muhakkak ki Rabbim beni yediriyor ve içiriyor. Muhakkak ki Musa aleyhisselam hayatta sizlerin arasında olsaydı bana tabi olmaktan başka Hiçbir şey ona helal olmazdı. Topluluklara ne oluyor da benim akrabalığımın fayda vermeyeceğini iddia ediyorlar? Her sebep ve nesep kıyamet gününde bitecektir. Ancak benim sebebim ve benim nesebim müstesna. Çünkü o dünya ve ahirette fayda olarak ulaşıcıdır. Allah Teala'yı nimetleri ile sizleri rızıklandırdığı için sevin. Beni Allah Teala'nın sevgisinden dolayı sevin. Ve benim ehli beytimi de benim sevgim için sevin. Kim şu din işimizde olmayanı sonradan uydurursa o red olunmuştur. Allah Azze ve Celle için üç hürmet vardır. Kim onları muhafaza ederse Allah Ta'ala da onu din ve dünya işinde muhafaza eder. Kim de onları muhafaza etmez ise Allah Ta'ala da onun için hiçbir şeyi muhafaza etmez. İslam'a hürmet, bana hürmet ve akrabalık bağım olanlara hürmet. Osman bin Hanif radıyallahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam gözünde rahatsızlığı olan bir kişiye, şöyle dua etmesini emretmişti. Allahım, ben rahmet peygamberi, peygamberin Muhammed vesilesi ile sana yöneldim ve senden istiyorum. Ya Rasulallah, ben senin vesilenle benim bu ihtiyacımın görülmesi hakkında Rabbime yöneldim. Allah'ın onu bana şafaat çıkıl. Ben sizin aranızda. İki şey geride bıraktım. Onlara yapıştığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Allah Teala'nın kitabı ve Peygamberinin sünneti. Ümmetimin tamamı cennete girecekler. Ancak diretenler hariç. Ya Resulallah, direten kimdir? dediler. Bana itaat eden cennete girecek. Bana isyan eden de muhakkak diretmiştir. Buyurdu. Sizi neyi yasakladıysam onu terk edin. Size neyi emrettiysem onu da gücünüz yettikçe yapın. Çünkü sizden öncekileri gereksiz çok soru sormaları ve peygamberlerine muhalefet etmeleri helak etti. Kıyamet gününde insanların bana en yakın olanı, onların bana en çok salavatı. Şerife okuyanıdır. Ali radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah buyurmuştur. Rabbim bana ey Muhammed razı oldun mu diye nida edip ben de razı oldum ya Rabbi diyene kadar ben ümmetime şefaat edeceğim. Makam-ı Mahmud şefaat etmektir. Benim şu kıblemi görüyor musunuz? Allah Teala'ya yemin ederim ki sizin rükularınızdan ve huşularınızdan hiçbiri bana gizli değildir. Muhakkak ki ben sırtımın gerisinden sizleri görüyorum. Kim beni rüyasında görürse yakza yani uyanık halinde de görecektir. Çünkü şeytan benim suretime giremez.